Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da yayınlanan Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu programda gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve bu hafta yine bir yaşam öyküsüyle karşınızdayız. Konuğumuz Erol Çatalyürek. Erol Çatalyürek aslında kendisini arayan bir adam. Yaşamın, hayatın dayattığı standartların dışında... Yeni bir yaşamımın peşine düşmüş bir adam. Erol Bey'i sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Merhaba Erol Bey, programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasınız. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de iyiyim. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hayatınızı bizimle paylaşmak istediğiniz için ee, çok sağ olun. Sizin ee, nezaketiniz. Biz sizi e, bir miktar tanımaya çalıştık ama dinleyicilerimize sizi tanıtmak, tanıştırmak istiyoruz. Kendinizden bahseder misiniz bize? Erol Bey kimdir? Ben 1971 yılında İzmir'de doğdum. Ee, okul, orta okul, e, lise ve üniversitenin belli kısmını İzmir'de şey yaptım. Okudum. Evet. İlkokula şey Saadet e, Tezleyen İlkokulu'na gittim. Sentepe'de. E, ondan sonra orta okul üç kuyularda İNÖ'nün lisesi ve devamını gene İNÖ'nün lisesinde devam ettim. Sonra? Sonra işte üniversite. E, 9 Eylül ben önce girdim, Ege Üniversitesi Fizik Bölümüne girdim, Fem Fakültesi. Orada iki sene devam ettim. Pek şey yapamadım yani, uyum sağlayamadım. Sonra işte mimarlığa geçtim. Sonra orayı da bırakmak zorunda kaldım. Neden, şey yani. Neden bıraktınız okuldu? E şimdi tam şey yapamadım yani. O gençlikle beraber biraz tembellik de vardı ruhumda. O yüzden şey yapamadım yani. E, şiirle beraber tam şey yapamadım, yürütemedim. Peki okulu bıraktınız. Sonrasında ne yaptınız? E sonrasında işte e, üniversiteyi bıraktım yıllar yaklaşık 90'lı yıllar. 94-95 yılında falan o civarlarda bıraktım üniversiteyi. Ondan sonra kafelerde falan çalışmaya başladım İzmir'de. Alsancak'tan. Sonra İstanbul'a geldim işte. E, i̇ki sene yani bir buçuk sene önce falan. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hangi mesleği icra ediyorsunuz şimdi? Şimdi gene kafede çalışıyorum. E, Fatih'te bir kafede. Evet. Ocağa bakıyorum. Çay demiyorum. Kahve yapıyorum. Ne güzel. Çayı çok sevdiğiniz de biliyoruz. E, seviyorum kendim. Evet. Daha önceden mesela kahvelerde falan çok oturmuşluğum vardır. Evet. Yani İzmir'de olsun her yerde. Gittiğim kahvelerde mutlaka şey yapıyorum. Çay içmeye çalışıyorum yani. Anladım. E, Sizin tabii Tanıma öykümüzden bahsetmemiz gerekirse dinleyicilerimize e, Erol Bey aslında hani Programın girişinde de söylediğim gibi Kendisini arayan bir insan Ve bugün bulduğu noktada geldiği noktada da e, Hala o arayışın Peşine düşmüş bir insan Ve o yüzden sizlerle tanıştırmak istedik Şu an Fatih'te bir kafede çalışıyorsunuz Ocağa bakıyorsunuz Ama aynı zamanda evet. şairsiniz de İşte de yazıyorum Yani e, bir kitabım çıktı e, 89 yani, Pardon 99 yılında ...bir forsana itirafları diye. Sonra uzun zaman yazdım şey ama... ...biraz şey yapıyorum yani... ...tekrar yazmaya çalışıyorum. Şiirli yani tam bağımı koparmış değilim henüz. Ne zaman başladınız şiire? Yani şiiri ilkokul aslında... ...hani klasik şey vardır ya... ...ilkokulda başladım diyebiliriz. O zaman hani okumayı falan... ...kitap okumaya başlayınca... kendinde o şiir şeyini de keşfettim. Sonrasında... ...daha 17-18 yaşlarında falan şey yaptım e, küçük karalamalar diyeyim size evet. daha sonrasında da yani yani bu söylemek belki şey olabilir ama profesyonel fazla şiirler yazmaya başladım hani edebi niteliği biraz daha yüksek olsun diye 25 yaşına kadar şey yaptım yazmadım yani şiir ondan sonra edebi niteliğine inandığım için yani kendim yayınlama şeyine girdim şiirlerimi sonrasında da kitap çıktı zaten. Evet, İzmirde yaşadığınız uzun yıllar, İzmirde doğdunuz, büyüdünüz desek doğrudur herhalde. Ee, yani İzmir tabii İzmir nedenketin diyebilirim. İzmir'in sizin için önemli nedir? Valla e, o ruhsal şeyi İzmir'de yakaladığımı söyleyebilirim. Yani insanın hani doğduğu yer belki şey olmayabilir, e, kapsayıcı olmayabilir ama yani beni ruhumu şekillendiren şey yapan yine İzmir'dir. Yani ne kadar da olsa. Peki İzmir'den sonra vazgeçtiniz İstanbul'a geldiniz. İstanbul'un yarısı şu anda İzmir'e taşınmayı yerleşmeyi düşünürken siz İzmir' bırakıp İstanbul'a... İstanbul'a gelen çok kişi var. Onlar da herhalde taşınmayı düşünenler mi diyorsunuz? Ee, yani İstanbul'un yarısı kimle konuşsak İzmir'e bir gün taşınmayı, dönmeyi, gitmeyi... E, sakin olduğu ee... bir şey olabilir. Biraz sakin evet. bir şey. Ama siz bir... tam tersini yaptınız ve İzmir'den İstanbul'a geldiniz. Neden İstanbul'a geldiniz? Ya o kargaşa e, cezbeden bir şey. Ya kendi açımdan söyleyeyim ben. Hani şiirin aslında biraz kaynadığı bir yer. Kargaşan olduğu bir şey. Ya benim kendi serüvenimde, şiir serüvenimde o kargaşayı daha çok şey yapıyorum. Ya hoşlanıyorum diyebilirim. İstanbul'un kargaşası sizce çekti? Sükunetten ziyade. Bu biraz ters bir ilişki gibi. Hani kendi ruhun biraz sükünete erdi, ama o kargaşı da ya dış çevre kargaşası, o ruhun sükunetiyle uyum içinde gibi geliyor bana. Peki, e, kendi ruhum sükunete erdi derken neyi kastediyorsunuz? E, sükunete erdi e, 40 yaşından sonra e, belli bir, hani bazı şeyler yaşadıktan sonra insanda bir şey isteği, hani arınma şeyi, ben de otomatik olarak yani. Bilmiyorum, belki herkes de böyledir ama. Ben de doğan şey o, o sükuneti arama isteği, yani bir Ruhun kendi kaynağına doğru bir macerasına adım atma gibi. Üstüyorum yani. şey. Peki sizi tanıyanlar, bilenler sizin yürümenizden, yürüyerek her yere gitmenizden bahsediyorlar. Yürümenizle meşhursunuz. İzmir'de bilenler de, İstanbul'da yakın çevrenizdeki kişiler de hep yürüdüğünüzden, yürüyerek bir yerlere ulaştığınızdan bahsediyorlar. Sizin için yürümek ne demek? Şimdi kendim var. Onu isterseniz şey yapayım size söyleyeyim. Yürüyenlerin yürüdüğü kadar bir yol yürüdüm. Ne gerisinde kaldırmışım, ne ötesine geçtim. Şimdi bu mecazi olarak, yani yürüme mecazi olarak şeye bakarsak, e, ruhsal bir yürüyüşten de şey yapıyorum. O mesela benim yürüyüşüm aslında hani isim olarak değil de manevi olarak bir yürüyüşe e, entegre olduğunu düşünüyorum. Kendi adına Ne kadar yürüyorsunuz Yürüyüş, mesela? Hakkısı bana bu. Şimdi Yanılmıyorsam kirkek ardında şöyle bir sözü var. Yürüyerek her şeyden uzaklaşabilirim diye. Ben aslında yürüyerek biraz kendime yaklaştığımı söyleyebilirim. Yürüdükçe yani kendinize yaklaşıyorsunuz. Yani ruhsal olarak kendime yaklaştığımı düşünüyorum. Peki, yani bedensel bir yürüyüş ruhsal bir yürüyüşe dönüştü benim için. Peki uzun yürüyüşler yapıyorsunuz galiba değil mi? Ya yani bayağı uzun denebiliriz yani. Normal insanların yürüyüşünden ziyade. Yani öyle ritimli yürümek falan da değil. Normal işte... Ee, kendi halinde yürüyüş. hani Ritimde falan değil kesin. Peki İstanbul'da biz dinleyen tamam, dinleyicilerimizi tamam. ya da İstanbul'u bilen dinleyicilerimizin gözünde uyanması için e, ne kadar bir mesafe mesela? Nereden nereye kadar tarif etmek gerekirse bir yürüyüşten bahsediyoruz aslında. Ee, bu yürüyüşten şimdi şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'tan indim bir gün ben. Beşiktaş'tan bu e, bebeği geçiyorsunuz. Hı hı. E, Balta Limanı vardır. Evet. Orada e, eskiden gidiyordum ben de çaycılar vardır. Bu altında. İşte tam mekan olarak evet. şeyini bilmiyorum. Ee, Yaklaşık 2 saatlik bir yol yani. Oradan da işte bir çay geri geldim 2 saat boyunca. Evet. Yüründükten sonra. Yaklaşık yani ya... 4 saat falan yürüdüm alayım. Anlıyorum. Ee, şu anda İstanbul'da yaşıyorsunuz. Nerede yaşıyorsunuz? Evet. Ee, Koca Mustafa oturuyorum ben şimdi. Arkadaşlarımla beraber kalıyoruz. Bu beraber çalıştığımız arkadaşlar var onlarla beraber oturuyoruz ee, ben sizi tanıdığımda aslında Erol Bey'i tanıdığımda Erol Bey'in yaşamdaki normal insanların standartlarına yönelik olarak hiçbir bağı yoktur dediler bana yani e, bir mekansal bir bağ, bir yerde yaşama bir yere bağlı olma birilerine bağlı olma gibi bir bağı yoktur dediler özgürdür dediler e, bundan birazcık bahsetmemiz gerekebilirse Gerçekten öyle misiniz? Ya Hiçbir bağınız yok mu hayatta? O okulu bıraktığım zamanlarda mesela ben hep partten çalışmışımdır. Kesinlikle şey çalışmadım. Hani mesail olarak yani bir memur gibi ya da mesail çalışanlar gibi asla çalışmadım. Tercih etmedim. Bu işte aslında şey için. O zamanlar işte şiire şey kalsın diye. Boşluk alan kalsın diye. Bu mesail çalışmayı hep ittim ben kendim. Bu özgürlük şeyi belki oradan kaynaklanıyor olabilir yani. Şiirin bana verebileceği şeyi e, kısıtlamamaya çalışıyorum hep. Evli değilsiniz değil mi Erol Bey? Yok evli değilim. Evli değilsiniz. Kafede çalıştığınız arkadaşlarınızla beraber bir evde kalıyorsunuz. Evet. Anladım. Peki Erol Bey'in bir günü nasıl geçer? Neler yapıyorsunuz bir gün boyunca? Vallahi şimdi İstanbul'da fazla arkadaşım e, buradan İzmir'den falan tanıdığım arkadaşlar var da onların da çalışma saatleri benim işte izin olduğum günde pek şey olmuyor. E, uyuşmuyor fazla. Mesela ben şeye gidiyorum. E, Pezba, Çorlu Alipaşa medresesi vardır. Bu nargilesiyle falan meşhur. Evet. E, oraya falan gidiyorum. Orada çay içmeye gidiyorum oraya. Ondan sonra yürüyüş yapıyorum. E, şeyden Eminönü'nden Karaköy'ü Karaköy'den... E, Beyoğlu, Beyoğlu'ndan Cihangir. Orada gene çay içiyorum. Sonra bazen de olursa Üsküdar'da bir arkadaşım var. Onunla falan görüşüyorum yani. Sizin için yürümek ve çay önemli iki unsur hayatınızda herhalde. Ya işte şöyle söylemek gerekirse kendi adıma. Bu çay ve yürüyüş aslında beni şiire yaklaştıran şeyler oldu. Ee, ben şiir yazdığım zamanlarda daha gençken en azından. Bu çayın e, şiirdeki etkisi yüksekti bende. Yani Anladım. ilhama yakın bir şeyi vardı. Biraz onun keşfiyle hani şiirden de çok uzaklaşmamış olmama rağmen biraz uzaklaştığım için. E, o çayı aslında şiire yaklaştırması için de şey yapıyor olabilir şimdi. Yani bilinçaltı olarak dergölü işliyor olabilir bende. Peki şiirden bu aralar niye, neden uzaklaştınız? Bu e, ruhsal olarak bazı farklılar olduğu için şeyde bende. Ne gibi yani ya maddeye e, bakışındaki değişikliklerden dolayı, yani yazdığım şeyler pek şeyime gitmediği için, hoşuma gitmediği için daha üst bir dil bulmak için yani, ya yani tam uzaklaşmış diyelim, şey diyim, e, ağırlıklı diyebiliriz yani. Anladım. Peki Erol, yani diyebiliriz. Erol Bey ne heyecanlandırır hayatta? Valla şimdi o kadar fazla heyecanlandırmış bir şey yok açık söylemek gerekirse benim. E, Eskiden ne heyecanlandırdı? E, güneşin doğuşu heyecanlandırdı. Yağmur heyecanlandırdı. Yolculuklar heyecanlandırıyordu. Ama şimdi o kadar şey değilim yani. Neden peki? Fazla heyecan, heyecanlandıran bir şey yok yani benim. Neden şu anda heyecanlandıran bir şey yok desem? Ya işte o ruhsal bakışın değişmesine kaynaklanan bir şey. Sadece eşyaya bakıştaki değişiklik, işte olaylara bakıştaki değişiklikten kaynaklanan bir şey. Gerçekçe yani köşey aslında aynı şeyin başka versiyonları gibi geliyor bana. Peki Erol Bey sizi ne heyecanlandırır bu hayatta? Vallahi şimdi söylemek gerekirse eskiden daha heyecanlıydım. Bu yolculuklarda falan daha heyecanlanıyordum. Sebebi de şöyle diyebiliriz belki. O zaman ben askerden yani gitmemiştim. İşte bedelli falan beklediğim için. Hı hı uzun zaman kaçtım yani askerden bedeli beklediğim evet. içinde o kaçak durumu bende e, heyecanlandırıyordu beni daha çok heyecanlandırıyordu şimdi o bedeliyle hallettikten sonra işimi o kadar heyecan kalmadı açık söylemek gerekirse ben de. evet askere gitmediğiniz dönemde o kaçak durumuna düştüğünüz dönemde yolculuk yapmak e, bir yerden bir yere gitmek de... bir şey varmış yani sonradan aldım ben de onu evet Peki geriye dönüp baktığınızda kendi yaşamınıza hiç pişmanlığınız, mutsuzluğunuz var mı geriye dönük olarak? Mutsuzluk olarak mı? Evet, mutsuzluk veya pişmanlığınız. Ya şimdi şu yaşta baktığım zaman aslında hiçbir şeyden öyle pişman değilim. Yaşadığım şeyler e, benim hayatım Yani her şeyi e, kabul ederek yaşadım. Şey yapmıyorum yani. Pişmanlık duyduğum bir şey yok yani. Ama bu dediğimiz gibi... Biraz ruhsal olgunluk şeyine hani bir şey yaptım bir yerden söylüyorum bunu. Evet. Yani yaşadıysam da bedelini öderek yaşadım diyebilirim yani. Evet. İstanbul'da bir kafede çalışıyorsunuz. Fatih'te bir kafede çalışıyorsunuz. Evet. Yayınlanmış bir şiir kitabınız var. Şiirler yazıyorsunuz. Evet. Çok az insanın tanıdığı, bildiği aslında bir şairsiniz bir yandan da. Ee, bu yönünüzle tanışan, kafeye gelen dostlarınız, arkadaşlarınız ya da müşterileriniz... Nasıl ka karşılıyorlar bu durumu? Ne ya tür şimdi ben o kadar e, şey yapmıyorum. Hani ben şairim, ben şiir yazıyorum. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım tarzında bir şeyim yok, tarzım yok yani kendi açımdan. İşte bazıları sonradan duyunca şaşırıyorlar. Hani şairmiş falan gibisinden. Ben kendi adıma işte şiiri hani öyle illa açık edeyim diye şey yapmadım. Bu kendi ruhunda e, şeyleri, arızaları gidermek için. Yani kendimi bir şekilde tedavi etme şeyi yöntemi ne gibi oldu ben de şiir. Peki, yani bazıları şaşırıyorlar işte benim şair olduğumu duyunca, işte kitabım olduğunu duyunca. Yani daha önceden bilenler var tabii şiir yazdığıma, işte kitabım olduğunu falan. Ama duyanlar da şaşırıyor bazen. Peki kafede çalışmaktan yana mutlu musunuz? E bu şimdi bir geçiş dönemi benim için. O işte askerle yaptıktan sonra daha şeyim artık rahatım. O açıdan e, şey değilim yani. Bir geçiş dönemi. Belki işte şimdi bir projem de var benim şiirle ilgili. Bu Avustralyalı şair vardır ülke. Onun evet. Fransızca yazdığı şiirler var. O şiirlerinin bir çevirisini yaptırdım bizim İzmir'den bir abi. Ben de işte editörlüğünü yapacağım. Yani bir yayın eviyle anlaştık şu anda. İşte yayınlamasını bekliyoruz yani. Evet. yani Şubat Mart gibi falan yayınlamasını bekliyoruz. Peki geleceğe dair planlarınız, hayalleriniz var mıdır? Şimdi e, Rilke'nin mesela bu Fransızca şiirleri yaklaşık 450 tane falan şiiri var. İşte ben onların hepsini şey yapmayı düşünüyorum. Bir şekilde editörlük yapmak istiyorum. Yani yeniden yorumlama düzeyini getirmek istiyorum. Yani Türkçe böyle yorumlanma tarzında düşünüyorum. Almanca de yani yaklaşık 1000 tane falan şiiri var. Belki bu şeylerle beraber. Fransızcalardan sonra Almancılara da e, girebilirim diye düşünüyorum. Yani ideal olarak idealim şiddetik bu. Belki değişir zaman için ama şimdilik idealim bu. Peki. Şu an bulunduğunuz noktada aslında hani dile getiriyorsunuz ya daha olgunlaştım daha duruldum. Hayatımda evet. daha kendim buldum. Aslında yolculuğunuz hep kendinize olan yolculuktu ve bugün geldiğiniz noktada oraya doğru bir adım daha yaklaştığınızı anlatıyorsunuz ya. Dinleyicilerimizde evet. daha Net tanımlamamız gerekirse şu an nasıldır hayata bakışınız, kendinizi bulduğunuz noktayı bize birazcık tarif edebilir misiniz? Vallahi bunu e, biraz zorlay, zorlanabilirim ama e, benim baktığım olsa da e, daha soft her şey, yani iyi ve kötü dediğimiz şey aslında birbirinin iki farklı yüzü gibi. gidin. Evet. E, geçen şeyler. Aslında daha e, yukarıdan bakıldığında bunların aslında birbirinden farkı olmadı bir nokta gibi geliyor bana. Yani üstten bakıldığında her şeyin aynı olduğu bir nokta gibi geliyor. Daha o aşamaya, merteleye gelişmiş de. Yani en azından adım attığım yerde biraz bunun farkına vardım ben. Kendi adıma. Peki yaşamdaki gayeniz nedir? Gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Dinleyenlerimiz de herhalde e, anlamışlardır bizi. Yaşamdaki gayeniz ne? Neye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Yani iyi bir insan olmak dışında fazla şeyim yok yani. Hani iyi olmak. Yani kendi gördüğüm yerden iyi olmak. Yani Nedir iyilik? Kadar... İyiliği gördüğünüz i̇yilik, yerden iyiliği tanı. Tın... ...denesinden ziyade... ...yani ben iyiyim falan demek istiyorum. Kendi adıma. Peki gördüğünüz yerden iyiliği tanımlamanız gerekirse... Nasıl bir iyilikten bahsediyoruz? Ya başkalarına yardımcı olabilen bir iyilikten. Yani benim gördüğüm şu anda dünyada ya da işte çevremizde gördüğümüz başkalarının faydasını olmadığını görüyorum yani iyiliği. Hep kendine, hep kendine fazlada bir şey görüyorum. Başkalarına faydası olan bir iyilikten şey yapıyorum ben. Yanayım daha doğrusu. Başkalarının faydasına, başkalarının yararına bir şeyler yapma olarak tanımlıyorsunuz İli. Peki evet, evet. Yani... merak ediyorum sizin gözünüzden bakarsak İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? İstanbul nasıl bir şehir, nasıl bir kenti? Valla İstanbul e, karmaşık ama bu kargaşa da yani beni cezbeden bir şeydi eskiden. Daha önceden. Şimdi baktığım gözü aslında o karmaşa da o kadar şey değil benim için. Hani insanlar koşuşturuyorlar, şey yaptılar. Ben öyle salma salma yürüyorum gene. Yani benim için değişik bir şey değil yani. O kargaşa. İşte yağmur tanesi düşermiş gibi görüyorum. Yağmur gibi şey yapıyorum yani. Peki telaşlarınız var mı hiç? Sizin de acele ettiğiniz, yetişmeye çalıştığınız, koşturduğunuz bir ya, şeyler var mı? Çalıştığım için hani o belli bir sorumluluk otomatik olarak şey veriyor insana. Hani işe geç kalmaktan şey yapıyorum. İntihar ediyorum yani kendi adıma hani saygı duyumlu. Yani işe saygı açısından... ...o şeyden kendimi korumaya çalışıyorum... ...geç kalmamaya çalışıyorum... ...yani tek telaşın hemen hemen bu... Peki mutluluk sizce... ...ne ifade ediyor? Ya mutluluk işte... ...başkasının mutluluğunu görmek olarak görüyorum ben... ...mutluluğu... ...şimdi küçük küçükleri de çok seviyorum ben... ...burada İstanbul'da... ...bir kızı var... ...mesela onu ziyarete gittiğimde. de... Ee, onun mutluluğu benim mutluluğum oluyor. Yani onun için güzel bir şey yapabilmek, yani gözlerindeki ışığı görmek benim mutluluğum oluyor. Bu büyüttüğünüz zaman da yani çocuktan her yani gün insanlara geçtiğinde karşısındakinin mutluluğu aslında benim de mutluluğum oluyor. Yani bu bir şekilde feda ediş gibi algılanmasında yani bir şekilde feda ediş gibi oluyor. Kendini feda ederek onu şey yapmak, yüceltmek. Ama bu kurban şeyinde değil yani. Peki. Programımızın Orada. yavaş yavaş sonuna geliyoruz Erol Bey. Ee, dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz kendinize dair, kendi hayatınıza dair son birkaç cümleniz var mıdır? Onları alalım sizden. E şimdi şiirle ilgilendiğim için şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Benim bütün hayatım bu Ted Hughes diye bir İngiliz şairi vardı. Vefat etti kendisi. Bu Sylvia Plath'in kocası. Evet. Onun işte bir şiirinde şöyle bir mısra geçer. Biz sadece şiirin bizden istediğini yaptık hazırlanmış bir sıfatı vardır onun. Yani benim de kendi adıma söyleyebileceğim tek şey yani bütün hayatımda aslında şiirin benden istediği şeyleri yapmışım diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Hoşça ben kalın. Beyin. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Evet efendim Hoşça bugün olalım. programımızda Erol Çatal Yürek konuğumuz oldu ve Erol Bey'in yaşam öyküsüne tanıklık ettik hep beraber. Standartları sıkıştırılan bir hayatı kabul etmeyen, kendini arayan, daha sakin bir yaşamın peşine düşen, yaşamda heyecanlarını farklı şekilde tanımlayan, aslında kendisini bulmaya çalışan bir şairi tanıdık. Ama aynı zamanda İstanbul'da, Fatih'te, İstanbul'un bir semtinde, bir kafede çay ocağına bakan bir şairi tanıdık. Ee, Sizlerde kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz, öykü et kentin gizli öyküleri mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi iletebilirsiniz. öykü et kentin gizli öyküleri .com. kendi yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak için Kullanmanız gereken maillerinizi, e-postalarınızı göndermeniz gereken mail adresi. Aynı zamanda programımızı takip etmek, bir sonraki programın konusunu öğrenmek ve geçmiş programın kayıtlarının linklerine ulaşmak isterseniz de Facebook üzerinden Kent İngilizce Öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. Erol Çatalyürek aramızlar, aramızdan bizlerden bir yaşam öyküsüydü. Ve bizler biliyoruz ki her gün bu kentin sokaklarında milyonlarca öykü yaşanıyor. Ve bizler sadece sessiz tanıklarıyız bu öykülerin. Programımızın kapanış şarkısı İlham Gencer'den geliyor. Bak bir varmış bir yokmuş. İki hafta sonra takvimler 23 Kasım Çarşamba gününü saatler 16.30'u gösterdiğinde... ...bizler yeni bir konuk ve yeni bir yaşam öyküsüyle yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan tekrar görüşünceye dek siz hiç vazgeçmeyin sevgili dinleyiciler...